Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 12 gün kaldı. Slow Food Türkiye, Fikir Sahipleri Damaklar Grubu üyeleri tarafından İstanbul'a Lüfer'e hasret kalmasın adlı bir kampanya başlatıldı. TÜDAV'la ortak olarak yapılan bu kampanyada Lüfer için geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı. Fikir Sahibi Damaklar Grubu'nun kurucusu Defne Kor Yürek tarafından açılan toplantının izleyicileri arasında 10 sivil toplum kuruluşu, 15 restoran lokanta... 11'de balıkçı birliği vardı. Toplantıdan çıkan ve tüm tarafların üzerinde anlaştığı konu, bugün geçerli lüfer avlanma asgari boyu olan 14 santimin sürdürülebilir olmadığı yönündeydi. Bütün müşteriler sarı kanat ve çinokop almamaya davet edildi. Ayrıca bazı işletmeler bugünden itibaren 24 santimin altında lüfer balığını satın almayacaklarını beyan ettiler. Alt limitin bir an önce 20 santim sınırına çekilmesi oldu ki denetimler bu doğrultuda yapılsın. Pazartesi İstanbul'da bir araya gelen tüm katılımcılar, Aslen Lüfer ve devamında da denizlerimizin bereketi, tüm balıklarımızın sürdürülebilir bir ekonomi içerisinde üretimi ve alınması konularına hassas kadroları ile bu ilk toplantıda bir araya gelmenin heyecanını paylaştılar. Çin, geçen yıl rüzgar enerjisi üretiminde Almanya'yı geçerek, ABD'nin ardından dünya ikincisi sıraya yükseldi. Dünyada rüzgar enerjisi istasyonları yapan ve işleten şirketlerin kurduğu Küresel Rüzgar Enerji Konseyi, rüzgar enerjisindeki hızlı atılımıyla Çin'in geçen yıl 25.8 gigawatt toplam enerji üretimine eriştiğini, 25.77 gigawatt rüzgar enerjisi üreten Almanya'yı kıl payı geçerek ikinci sıraya çıktığını belirtti. Konsey, Çin'in rüzgar enerjisi üretiminde zamanla Amerika Birleşik Devletleri'ni de geçerek 2020'ye kadar rüzgar türbinlerinden 150 gigawatt enerji üretme hedefini aşmasının beklendiğini kaydetti. Ümid ediyoruz, rüzgar potansiyeli çok büyük olan ülkemizde bir an önce bu yarışa katılır. Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Beldesi'ndeki dünyaca ünlü iz tuzu kumsalında üreme sahaları bulunan karete karetaların yani deniz kaplumbağalarının korunması için vakıf kurulacak. Vakfın kurulması çalışmalarına öncülük eden Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu doçent doktor Yakup Kaska, merkezin Çevre Bakanlığı Pamukkale Üniversitesi ve Dalyan Belediyesi tarafından desteklendiğini söyledi. Vakfın kurucu başkanlığına ise geçen yıl Türk vatandaşı olan İngiliz kaptan 87 yaşındaki June Heimhoff getirildi. Bu tür yerel ve odaklı hedeflere sahip vakıflar sayesinde koruma çalışmaları ve yerel sahiplenme gitgide artıyor. Ve sivil toplum adına bunlar çok değerli gelişmeler. İngiltere'de çevrenin büyük ölçüde zarar görmesine neden olan olayların soykırım ile eşit muamele görmesi yönünde bir kampanya başlatıldı. Kampanya Birleşmiş Milletler'in ekolojik yıkımları barış karşısında işlenmiş ilk 5 suç listesi içine alması isteniyor. Bu sayede ekolojik suçlar da uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabilecek. Kampanyayı hukuk konusundaki bir dahi olarak kabul edilen İngiliz Polly Higgins yürütüyor. Bu fikir, maden, kimyevi madde sektörü, tarım ve fosil yakıtlar gibi büyük endüstriler üzerinde etkin olabilir. Kampanyanın yürütücüleri, ekolojik suçlar arasında iklim değişikliğinin olmadığını iddia eden iklim inkarcılarının da girmesini istiyorlar. Bu yaklaşım onları fazla ciddiye almak bence ama ancak dünyadaki bir biyolojik soykırımın Olduğunun da ispatı şu anda sabit. Yakında çıkacak olan Yasak Meyve Cehennem'den Çıkış adlı kitabımda bu konuyu bütün bir bölümle ele alıyorum. HES davaları domino taşları gibi ardı ardına sonuçlanıyor. Rize İdare Mahkemesi, Artvin Macahel Vadisi'nde yapılmakta olan düzenli HES projesi için bilirkişi incelemesi yapılabilmesi amacıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bölgenin UNESCO tarafından biyosfer rezerv alanı içine alındığını ifade eden avukat Yakup Şekip Okumuşoğlu, ''Bölge pek çok endemik bitkiye ev sahipliği yapan çok özel bir yer.'' ''Bölgede inşaat çalışması başlayan HES nedeniyle pek çok doğal güzellik yok olacak. Ormanlar tahrip edilecek. Bu nedenle projenin durdurulması için Rize İdare Mahkemesi'ne başvurduk.'' dedi. Dava kapsamında mahkemenin mahalinde inceleme yapmaya karar verdiğini bildiren Okumuşoğlu, bu kapsamda işlemin devam etmesinin telafisi imkansız zararlar doğurabileceği nedeniyle bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına da karar verildi. Tabii ki henüz mücadele sürüyor